Eşim madde kullanıyor. Her yolu denedim, mücadele ettim ama muvaffak olamadım. Eşime karşı nasıl davranmalıyım? Allah doğusun. Bu kardeşim şu ayet kerimenin ufkunda Rabbi ile baş başa olman heyecanını sürekli yaşayacak. قَصَّمَا اللّٰهُ قَوْلَ الَّت۪ي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي Havle geliyordu Evsin Hanım'ı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalnızlığını, çaresizliğini anlatıyor. Kocası ona zihar yapmış. Ben bu halimde ne yaparım ya Resulallah diyor. Halini Resulullah aleyhisselam arz ediyor. Ama Efendimiz aleyhisselamı yapacak bir şey yok. Yedi kat üzerinden Mücadele Suresinin ayetleri nazir oluyor. Peki Kur'an-ı Hakim bu meseleyi, bu mevzuyu bize anlatırken Madde bağımlısı bir adamın evindeki o kadına diyor ki: "Eğer sen sabretme imkanın varsa, dayanma imkanın var. O aileye birileri bakıyorsa, çocuklar var. Eğer ayrılırsanız o çocukların psikolojileri bozulacak. Burada kalmam ayrılmamdan daha uygundur." diyorsan, Allah azze ve celle senin o hallerini görüyor ellerini kaldırıyorsun ya o sana icabet ediyor işte. Ka Allahu demek Allah oradaki semial icabı anlamında. Allah Teala icabet ediyor. Hani Kur'an-ı Kerim "Okarne fi buyutikun" Müslüman kadınlara evlerinizi karargah yapın diyor. Peki evi karargah yapıyor ama evde bir adam var. Zalim bir adam var. Ona zulmeden bir adam var. Ayetin devamında وَاَقِمْنَا السَّلَاةَ Namazla Rabbine yönel. Namaz senin azığın olsun. Namazla cehenneme çevrilen o evin içinden Hakk'a giden bir koridor aç orada. O imanla, o şecaatle ayakta dur. Eğer durman o çocuklar adına maslahsa orada dayan Allah Teala sana belki yakın bir zamanda dünyada ama ahirette cennetler vaat ediyor. Allah Teala yardım eylesin. Amin. Çok büyük bir mücadele veriyor. Mücahidedir bu kadın. Eğer yani ayrılmam bu çocuklar adına kötüdür, kalayım ve kalabilecek bir durum varsa da eğer kalabilecek bir durum yok, adam dövüyor, sövüyor o zaman duramaz tabii, ayrılacak oradan. Duruma imkanı var, dayanabiliyorsa bu kadın büyük bir kadındır büyük mücahidedir. Selam olsun ona. Melekler selamlıyordur onu. Allah'ın rahmetine nail olan bir kadındır.